Değerli Kardeşlerim Bugün İnşaAllah Size Daha Önceki da Bahsettiğim Yeni Bir Kitaba Başlıyoruz Yeni Bir Konu Kitabımızın Adı Hadil Ervahi İla Binadil Afrah. Ruhları En Çok Sevindirici Ferahlatıcı Beldelere Götüren Süren Kervan Başı veya sürücü cennetin sıfatları kısacası cennetin sıfatları diğer bir adla cennetin sıfatları adlı kitap bu kitap İmam İbni Kaym Rahmetullahi aleyhindir. onunla ilgili biraz bahis yapalım ee, bu sohbetimizde inşallah biraz kısa bir şekilde İbni Kaym'dan bahsedeceğiz sonra onun bu kitaba yazdığı mukaddime ondan sonra konuya giriş yapacağız meslim olursa e, cennetin varlığı şu an mevcut olduğuna dair delilleri söyleyeceğiz ondan sonra da inşallah cennetin kapılarından bahsedip bugünkü sohbeti burada noktalayacağız inşallah İbn-i rahmetullahi Rahmetullah Hicri 691 senesinde yani ee, miladi 1292'de doğuyor. Ve hicri 751 senesinde de e, miladi 1350 senesinde vefat ediyor. 60 yıl yaşamış. 60 yaşında vefat ediyor. Allah ona rahmet etsin. İbni Kayyım rahmetullahi, hali <gülüyor> İbni Teymiye en önemli talebelerinden biridir ve onun peşinden, onun izninden gitmiştir. Ondan çok etkilenmiştir. Onun eserlerini e, onun vefatından sonra e, hem düzene koymuştur hem de ondan çok bahsetmiştir. İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyh Mısır'dan Hicri 712'de dönünce bir ara Mısır'a gidiyor. Sonra tekrar Dimeşk'e dönüyor. i̇bn Teymiye'nin de yaşadığı yer Dimeşk. Yani e, bugünkü Şam'ın olduğu yer. Şam dediğimiz e, Suriye'nin başkenti. Demask'a Mısır'dan dönünce onun derslerinden ta ki vefat edinceye kadar hiç ayrılmıyor Bir ara e, <gülüyor> Dimeşke'nin valisi hem İbnü Taymiyeyi hem de İbnü Kaym rahmetullahi aleyhi ikisini birden hapsattı. Ta ki İbnü Taymiya vefat edinceye kadar İbnü Kaym'da da onunla beraber Hapiste, Kale'deki hapiste e, kalıyor. Hafis olarak kalıyor. İbn-i rahmetullahi vefat ettikten sonra oradan çıkıyor, kurtuluyor. Ondan sonra kendisini o valisi cezdi medresesinin başına getiriyor. Babası, İbn-i babası Muhyiddin denilen bir adam. Bu da alim bir zat. Ee, aynı zamanda ee, cezviye medresesini inşa ediyor. Cezviye adında bir medrese inşa ediyor ve orada kayyımlık yapıyor. Ondan dolayı İbn-i Kayyım, kıtaltılmış bir şekilde İbn-i Kayyım ismiyle meşhur olmuştur. i̇bn Kayyım, yani Kayyım'ın oğlu. Babası o mescitte e, göre, hem orayı inşa etmiş medreseyi, hem de Orada görevli idareci bir kimseymiş. Ondan sonra da zaten kendisi geçiyor, orada ders okutuyor vesaire. İbnü Kayın rahmetullahi alahemin ismi Muhammed bin Abu Bekir. Lakkabı Şemsü Din, dinin güneşi manasına geliyor. Künyesi ise bu Abdullah. Babası da Muhyiddin. Celb-i Medresesini inşa eden adam. İbn-i Kayyum rahmetullahi aleyh birçok konuda e, eser bırakıyor. Birçok konuda e, alim bir insan. Başta tefsir hususunda, hadis hususunda, ahlak, edeb e, ve Arapça nahıb yani dil bilgisi kuralları hususunda e, tam bir alim bir insan. O dönemde, o dönemin sayılı alimleri tanınan alimler, bugün bizce de meşhur olan alimler İbn-i Teymiye'den, i̇bn istifade etmişlerdir, ona öğrencilik yapmışlar. Mesela onlardan birisi e, İbn-i Recep el Hamdeli denilen e, bir alim. Bu da çok meşhurdur. Hamdeli meselinde şu İlim ve Hikmet hadislerle İlim ve Hikmet adlı kitap onun mesela. İbn-i çok kez yazılarında ölmüştü. Hakeza İbn-i Tefsiriyle meşhur olan Elbidaye ve Nihaye Ve tarihiyle meşhur olan Tefsiriyle tarihyle, El Elbidaye ve Nihaye Başlangıçtan sonuna kadar Tarih adlı kitabıyla meşhur olan i̇bn kesir de yine İbn-i talebelerinden Aynı zamanda e, İmam Zehebi Geçtiğimiz hafta e, Kitabını tamamladığımız büyük günahlar kitabının müellifi, yazarı İmam Zehebi ve daha birçok esere imzasını atan İmam Zehebi de aynı şekilde İbni Kayyın'ın talebelerindendir. Oğulları, iki tane oğlu var. Onlar da aynı şekilde babalarından çok istifade etmişler. Bir tanesinin adı Abdullah. Diğeri de Din. İkisi de babasından ilmi elde ediyor. Sonra şey, şerafettin şeye geçiyor. Babasının yerine ders okutmaya geçiyor. Öyle de salih evlatlar bırakmış. Allah bize de nasip etsin. Amin. İbn-i rahmetullah en önemli eserlerinden biri Zad-ı Maat. Resulullah Aleyhisselatü yolunda e, tanınan Zad-ı Maat isimli eser. Beş ciltliktir. Orada Aleyhisselatü Vesselam'ın eee Ev halinden namazı, orucu, zekatı, haccı, cihadı ondan sonra ve muhtelif konularla ilgili baştan sona eee Ali'sratü'l-selamun yolundan, onun takip ettiği menhehten, onun vasıflarından, ahlakından her şeyinden, nereden her şeyinden bahseder. Ve e, bu 5 kitabı yazarken Yanında olmayan birçok kitaptan alıntılar yapmıştır. Ee, hadisler rivayet etmiştir, sahabi sözleri rivayet etmiştir. Bunlar hep ezberden yapmış. Onun için müthiş bir e, hafızası varmış. Ve o rivayet ettiği hadisler, sahabi sözleri birçoğunun yani, yani birçoğunun şeysi var, senedi var, başka kitaplardan var. Ama o ezberden o, o şeyleri, hadisleri, Sahabe sözlerini, eserleri, tabi'nin sözlerini vesaire nakletmiştir. Ezberinden, ezberinden yazmış, oturmuş yazmış. Eski alimler böyleydi. Ahmet bin Hamel, rahmetullah aleyhin, Müsned adlı eserin ezbere biliyordu. 30 bin üzerinde hadis bulunduran Ahmet bin Hamel'in Müsned'ini ezbere bilen bir alimdi. Ve kendi sahasından mütehid. Birçok alimden, başta İbn-i olmak üzere, birçok alimden istifade etmiş, Hanbeli fıkhını okumuştur ama o fıkha, o mezhebe takılı kalıp kalmamıştır. Müştehit, kitap ve sünnete, selefi salihinin akidesine ve metoduna bağlı kalan alimlerden biri. Döneminde o kadar çok karışıklıklar meydana gelmiş ki, ee, tabi ondan önce de Temiyan döneminde Haçlı Seferlerinin başladığı bir dönem ve Moğolların e, Hilafet Devleti olan İslam Devleti'ne saldırdığı hatta Dumeşk'e gir, e, girip şey Bağdat'a girip Dumeşk diyorum Bağdat'a girip orada e, kütüphanelerdeki kitapları Dicle Nehri'ne attıkları bir dönem Müslümanları her yönüyle böyle e, zulüm altında katlettikleri bir dönemde Moğolların katlettiği bir dönemde yetişiyor. Böyle bir karışık bir ortamda İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyum rahmetullahi aleyh büyük bir alim olarak yetişiyor. Ve hiçbir taassuba bağlı kalmaksızın tamamıyla e, sahabe tabi ve ondan sonrakilerin yoluna tabi olarak birçok eserler neşrediyor. Allah ondan razı olsun. Böyle bir dönemde yetişiyor ve gerçekten de şu an onun kitapları halen okunuyor ve okutuluyor. Birçok kitabı Türkçe'ye tercüme edilmişti. Birçok kitabı da tercümesi yoktu halen Arapça olarak eee mektubudur. Mektup Mahbubu olmayanlar da var bildiğimiz kadarıyla. Allah alem. Onun en önemli eserlerinden bazıları tefsir hususunda Şerhu Esmaül Kitabul Aziz isimli e, tefsir, Emsalül Kur'an isimli Kur'an e, tefsiri, hadislerden Zâdü'n-Nuât hadis kitabı olarak addedilen, fıkıh usulü hususunda İlamül Muâkı'in ve benzeri kitaplar. Evet, Allah Azze ve Celle ona rahmet etsin. Rahmetiyle muamele etsin ve ona, bize ve ona Firdeviz Cennetini nasip etsin. Evet, Cennetin Vasıfları adlı kitap. Bu hususta İbni Kayyum Rahmetullah Ali şöyle bir giriş yapıyor diyor ki öncelikle tabi Allah Azze ve Celle'yi hakkıyla sana ettikten övdükten hamd ettikten sonra ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a da salatu selam getirdikten sonra diyor ki Allah Azze ve Celle mahlukatını boş yere yaratmadı bu hususta biliyorsunuz Enbiya Suresinde Allah Azze ve Celle efe <Sessizlik> Sizi abes olarak boş yere yarattığımızı mı zannediyorsunuz? Ve bize dönmeyeceğinizi mi? Bize tekrar de mi zannediyorsunuz? Onun için Allah Azze ve Celle mahlukatını boş yere yaratmamıştı. Ve boş yere yaratmadığı gibi o mahlukatı da yani bizleri insanları Başı boş da Yine Kıyamet suresinde geldiği üzere Allah Azze ve Celle eya sabul insan ey yuturacak suda, insan kendisinin başı boş bırakıldığını mı zanneder? Mutlaka sorumludur insan. İnsan akıl varığı olduğu dönemden ölünceye kadar sorumludur ve mükelleftir. Başı boş bırakılmamıştır. Bir insan çok büyük bir iş için yani Allah Azze ve Celle'ye itaat için yaratılmıştı. Ona kulluk için yaratılmıştı. Ve ma halaftul cinne vel Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyor Allah Azze ve Celle Zâriyat Suresi 16.dan. İnsana verilen mükellefiyet, sorumluluk göklere dağlara arz ediliyor yere arz ediliyor onlar kabul etmiyor. Allah Azze ve Ahzab suresinde inna inna aradna al-emanete ale's semawati vel ardı vel cibal fe'beyna fe an yahmilnaha minha insan biz emaneti emanete kastedilen şudur. Namazlar başta namazlar Allah'a Boyun eğmeyi gerektiren emirler, işler yani itaat. Ve onun e, masiyetinde, ona masiyetten yani isyandan, günahtan sakınmayı gerektiren işler. Bunlar emanet bu. Bunlar dağlara, göklere, yere arz ediliyor, onlar kabul etmiyor. Eyyah <gülüyor> minneha. Onlar onu yüklenmekten sakınıyorlar ve korkuyorlar. Ve eşfakne minha. Ve hamelahel insan İnsan ise bu emaneti yükleniyor. اِنَّهُ تَعْنَ ظَلُومًا Ayetin devamında Muhakkak o insan cahildir ve zalimdir. Cahilliğine binaen bu emaneti yükleniyor. Tabi Allah Azze ve Celle'nin muradi gereği bir imtihan olması ayrı bir mevzu. Evet, bu eee ıı, Zalimliği, zulmü ve cehaletinden sonra da Emaneti arkasına atıyor Yüklenmiyor Emaneti götürmüyor Neden? Ağır olması sebebiyle Meşakkat verici olması sebebiyle Emaneti bu emaneti sırtından atınca da Yeryüzünde Şöyle otlayan hayvanlar gibi Çok affedersiniz Hayvanlar gibi Bu dünyada yaşamaya bahsediyor Sanki onlarla arkadaşlık ediyor. Ve bu dünyaya gelişini, varoluşunu hiçbir şekilde düşünmüyor ve o hususta kafasını yormuyor, tefekkür etmiyor. Ki bu dünya bir geçiş yeri. Bu dünya darül e, karara, ahiret yurduna, asıl yurda e, ...götüren bir köprü... Bir ...geçiş yeri olduğu halde... ...kendi varlığı hakkında... ...dünyaya gönderileceği hakkında... ...hiçbir şekilde düşünmüyor. Dünyanın... ...mahlukat elindeki... ...azlığına rağmen... ...faniliğine rağmen... ...ahirete doğru hızlı... ...bir şekilde, suratlı bir şekilde... ...yol almasına rağmen... ...bunu düşünmüyor ve hislerden duygulardan zevklerden şehvetlerden etkileniyor ve gaflet bu gibi insanları yani emaneti kabul etmeyen insanları kaplamış boyunduru altına almış ve bo boş ve batıl kuruntular kendilerini oyalamıştır zamanın uzaması ise bu gibi insanları aldatmıştır Amellerin kötülüğü kalplerini sarmıştır, paslandırmıştır yahut da. Onlar dünya lezzetlerinden etkilemeye dururlar. Nerede olursa olsun o dünya lezzetlerini elde etmeye çalışırlar. Onlara hangi cihetten gelirse gelsin, hangi açıdan gözükürse gözüksün, o dünya lezzetlerini ve şehvetlerini hiç çekinmeksizin anımlar. Onlara dünyadan, ahiretlerine karşılık bir pay, bir nasip gözüktüğü zaman, cemaat halinde, topluluk halinde veyahut da tek tek onun üzerine üşüşürler. Adeta uçarlar onun üzerine. Dünyadan bir nasipleri olduğu zaman. Dünyanın geçiciliği hususunda, faniliği hususunda bir şey kendilerine delirdiğinde de, ondan hiçbir şekilde etkilenmezler. Allah'ın sevabından yana, onun rızasından yana bir kendilerinde de etki etki de gözükmez. Allah azze ve celle Rum suresi 7. ayet-keminde "Yalemun zahiran min el hayat ed-dunya ve hum an el Onlar dünya hayatından gözüken şeyi bilirler. Ancak onu bilirler. Onunla iştigal edinler ve o kimseler ahiret hayatından gâfildirler habersizdirler. Kendilerine gözüken nedir? Dünya hayatında maaşiyet, geçimlik, ticaret, ziraat vesaire. Bu gibi şeyleri bilirler. Zahir olan şeyler budur, gözüken. bundan meşgul olurlar. Ama afireti karşı gafildirler. Ve Haşir suresi 19. ayet-i Çok enteresan. Bu gibi insanlar bu gibi insanlar Allah'ı unutmuşlardır. نَسُ اللّٰهَ نَسُ اللّٰهَ تَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Onlar Allah'ı unutmuşlardır. Yani Allah'a itaat unutmuşlar. Allah da onlara kendilerini unutturmuştur. Allah da onların işleyecekleri hayır amelleri kendilerini unutturmuştur. Hiçbir şekilde hayır yapamazlar. Salih amel işleyemezler. نَسُ اللّٰهَ تَنْسَاهُمْ Allah'ı unuttular. Allah da onlara kendilerini unutturdu onlar fâsık topluluklardı. Ancak, muvaffak olan kimseler, yani muttaki olan, iman eden kimseler, niçin yaratıldıklarını bildikleri zaman, ve yaratılmadıkları ki, maksadı anladıkları zaman, idrak ettikleri zaman, başlarını kaldırırlar, birden karşılarında, cennetin alametlerini, işaretlerini görürler. Kendileri için kaldırılmıştır o cennet. Ve birden onlar kollarını sıvarlar. O işe girişmek için. Yani cenneti elde edebilmek için tıpkı dünyada herhangi bir işe girişen ve o iş için hazırlık yapan, ellerini kollarını çemreleyen kimse gibi cennete e, girebilmek için hazırlık yaparlar. Hem yani düşünün bir insan e, bir iş yapacak olsa, özellikle de <gülüyor> eliyle konuyla bir iş yapacak olsa, mesela tarlada, da, bahçede Veyahut da herhangi bir sanatla ilgili bir iş yapacak olsa, elinin konulu böyle iyicesi var ki Eli konu kendisine e, takılmasın, engel olmasın, yapacağı işi sağlamca yapsın diye. Aynı şekilde onlar e, böyle bir hazırlık içerisine girerler ve <gülüyor> Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir kalbin akla gelmediği şeyleri dünya hayatına karşılık satmaktan uzak dururlar. Onlar böyle bir alışverişi yani bu tür mükafatlara karşılık dünya hayatını satın almayı aptallığın, ahmaklığın en büyüğünden görürler. Eşte bu kitap diyor Ebunü'l-Kayyim, bunlara söyledikten sonra bu kitap hususunda ben diyor cennetin sıfatları, vasıfları hususunda bir araya getirmede, onları böyle tertip edip düzene koymada, tasnifatlandırmada ve konularını ayırma hususunda gayret ettim. Mahzun olan, hüzünlü olan kimse için bu kitap bir tesellidir. Üzülen kimseler için. Ve... Gelinlere iştiyah hisseden... Yani düğünlerdeki gelinler var ya... Onunla örnek veriyor. Düğünlerdeki bu... Gelinlere iştiyah hisseden kimse için... Onu bir cilve yaptım. Hani gelinler... E, düğün günü cilve yapanlar ya... Damada karşı verse, Veya... E, onun hoş hoşgörülmek için. Aynen e, bu kitabı da diyor, düğünlerdeki gelinlere iştihar hisseden, arzulayan, o kimseleri arzulayan, o gelinleri arzulayan kimseler için sanki bir cilve mesabesinde yaptım diyor. Ve istenilen şeylerin en büyüğü için kalpleri harekete geçiricidir bu kitap diyor. Kalpleri harekete geçirir. Ve nefisleri Melikül Kuddüs Burada kastedilen Allah Azze ve Celle Melikül Kuddüs'e Allah Azze ve Celle'ye e, komşuluğa götürücüdür. Okuyucusu okuyan kimse bundan istifade eder, faydalanır. Ona bakan kimse, nazar eden kimse onunla e, iştiyak sahibi olur. Ve o hususta e, arkadaşlık eden Dostluk eden kimse ondan usanmaz. Biliyorsunuz kitabın dostluğu insanı sıkmaz, insana nankörlük etmez. Ve en önemlisi de e, bu kitaba nazar eden, bakan, okuyan kimsenin imanı artar. Neden? Çünkü içimdeki şeyler hep ayet ve hadisler. Müminlerin müminlerin imanını artırıcı ayet ve hadisler iman edenlerin imanı arttı diyor Allah Azze ve Celle ayette neden? Allah'ın ayetlerinden bir şey geldiği zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara bir açıklama yaptığı zaman bunların imanı arttı ve sahabeler gelin bir saat iman edelim diye otururlardı ve aralarında Allah'ın dinini konuşurlardı ve bu açıdan onların o kitaba bakan e, kimselerin imanını artırır diyor. Sanki cenneti diyor, yani bu kitaba bakan kimseler inşallah siz de dinleyenler olarak cenneti gözlerinin önünde böyle görüyormuş gibi, ayan bayan görüyormuş gibi hissederler. Diyor. Çünkü ayet ve hadisler öyle bir vasıflandırıyor ki cenneti insan sanki onu gözünün önünde görüyormuş gibi hissediyor. Allah-u Teala'nın kelamı bu kadar veciz ve etkileyici. Başka bir şey etkilemez insan. Başka bir söz etkilemez. Ancak Allah'ın kitabı, Allah'ın kelamı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri etkiliyor. Cennet bahçelerini arzulayan, ona azmeden sakin kişileri, durgun kişileri harekete geçiriyor. Ve ee, cennet odalarında, cennetlerde böyle afiyet içerisindeki bir yaşantıyı arzulayan e, bu maksatla yüce e, gayeleri arzulayan kimseleri harekete geçiriyor diyor. Bundan dolayı diyor ben bu kitabı hadil ül Ervâh ilâ bilâd diye isimlendirdim diyor. İbn-i rahmetullahi aleyh. Yani ruhları ...en ferahlatıcı olan beldelere sürükleyici diye isimlendirdi. Bu isim, isimlendirilen şeye uygun ve lafzı da, yani e, sözcükleri de manasına uygundur diyor. Allah benim kastımı bilir, ne kastettiğimi. Ve <gülüyor> toplamamdaki, telif etmemdeki diyor ayet ve hadisleri bir araya getirip toplamamdaki gayemi, muradımı çok iyi bilirdim. Allah Azze ve Celle'den bu kitabı diyor, Kerim yüzü için halis yapmasını ve yazanı, müellifi kendisini kastediyor, okuyucusunu, yazanını, sizler için de inşallah dinleyeni, naim cennetleri yaklaştırmasını ve bu kitabın lehimize, aleyhimize değil de lehimize bir hüccet, delil olmasını ve onu okuyan veya dinleyen kimseler için faydalı kılmasını temenni ederim. Allah Azze ve Celle'den aynı temenniyi biz de e, diyoruz. Allah Azze ve Celle fayda versin inşallah. Çünkü Allah Azze ve Celle istenilen kimselerin en hayırlısıdır. Kendisinden bir şey istenilenlerin en hayırlısı Umut edilen kimselerin En cemerdi Ve huve hasbuna O bize yeterlidir Ve nimel vekil O ne güzel vekil evet, Böyle güzel bir mukaddime de yapıyor Allah kendisinden razı olsun Geldik şimdi konuya şu an cennet vardır, aynı şekilde cehennemde ama bir konumuz cennet olduğu için cennet üzerinde duracağız. Hatırlarsanız büyük günahlar hususunda açıklama yaparken genelde e, ciddi, çoğunlukla kızgın bir şekildeydi. İnşallah burada hep beraber e, yüzümüz güler Allah Azze ve Celle hem burada hem de bize ahirette bizi gülen kimselerden eyler. Yüzü gülen kimselerden. Onlar salih kimselerdi. güzel onu nasip etsin inşallah. Ama bu gülmeyi elde edebilmek için önce masiyetlerden, günahlardan sakınmak gerekiyor. Onun için biz de o açıdan önce büyük günahları işledik. Onlardan sakınırsak inşallah cenneti elde ederiz. Evet, Rasulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın ashabı, tabi, teve tabi, ehli sünnet ve ehli hadisin hepsi İslam'ın fakihleri, fukaha'lar, tasavvuf ehli kimseler, zühd ehli kimseler cennetin varlığı ve sabit olduğu üzerine ispat yapmışlardır. Onlar buna inanırlar. Yani <gülüyor> cennetin varlığı hususunda ona itikad ederler ve bu hususta da kitap ve sünnetten delillere dayandırırlar. Ayrıca tüm Resullerin tüm rasullerin Evvelinden ahirene kadar Biliyorsunuz Resullerin ilki Nuh Aleyhisselam'dır Sonuncusu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dır ee, Baştan sona kadar tüm Resullerin Davet ettiği, haber verdiği konu Cennettir Yani teşvik ettiği konu cennettir Bu hususta da Onların e, bu sözlerinden Zaruretle bilinen Zaruretle bilinen bu sözlerinden de Delil getirirler ki e, Cennet vardır Şu an için mevcuttur ve mahluktur, yaratılmıştır cennet, cennet Allah Azze ve Celle'nin bir yaratı müttakiler için yaratılmıştır işte bundan dolayı selef, geçmiş kimseler cennetin e, ateşin e, yani cehennemin mahluk olduğunu zikrederler bu hususta Allah Azze ve Celle Kur'an'dan Necim suresi 13 ve 15'i zikrederek şöyle diyor yani bu husustaki Kur'an'dan delilimiz. ve leğad raahu nezleten Ukhra. yemin olsun ki e, Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam Cibril'i bir kez diğer bir kez daha gördü inde sidretil münteha sidre ağacının son ağaç bu onun yanında gördü İndeha cennetil mevva ve o sidre ağacının yanında da cennetin cennet vardı diyor. Nebiimiz Aleyhissalatu vesselam ve çıktığı zaman cennete girdirilmiştir ve oradaki insanların oradaki cennet nimetlerinin durumlarına vakıf olmuştur. Ne tekim Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadiste Enes İbn Malik'in rivayet ettiği bu hadis eee Miraç ilgili hadis biliyorsunuz miraçla ilgili hadisleri en çok e, detaylı bir şekilde rivayet eden sahabe Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki e, onun rivayet ettiği hadiste Cibril beni diyor ta ki siddretil kadar getirdi sonra e, onu bir takım böyle renkler kapladı ki ben onların o renklerin değişik değişik çeşit çeşit renklerin ne olduğunu bilmiyorum diyor Sonra da diyor ben cennete girdim. O zaman tabi 400 yıl önce Nebi Ali Radüllahısından cennete giriyor. Ve orada cennetin içerisinde böyle inciden diziler vardı. Ve onun toprağı da diyor cennetin toprağı da miskti diyor. Evet bu hadis ve yukarıdaki Necm Suresi'ndeki ayetler cennetin varlığına şu an için mevcut olduğuna delalet ediyor. Yine <gülüyor> Buhari ve Müslümün, Abdullah İbni Umar'dan röayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki sizin sizden birisi öldüğü zaman diyor ona oturalı yani varacağı yer arz edildi. Ne zaman? Sabah ve akşam diyor. varacağı yer kendisine arz edilir. Muhakkak ki eğer o varacağı yer cennetten ise o kişi cennet ehlinden cehennemden ise cehennem ehlinden ta ki Allah Azze ve Celle onu kıyamet günü varacağı yere göndereceği kadar onun otura kendisine gösterir bu şekilde bu da aynı şekilde cennet ve cehennemin var olduğuna delil olan hadislerden birisi Yine bir başka hadiste Muharri ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Ebi e, Sa'id Said'il Kudur radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste Cennet ve cehennem Birbirleriyle tartıştılar Cehennem dedi ki Ey Rabbim bana ne oluyor Bana ne oluyor da Benim içime diyor Cennet diyor ilk önce Cennet diyor ki bana ne oluyor da Bana zayıflar ve düşkünler giriyor diyor. Yani insanların zayıfları ve düşkünleri giriyor. Cehennemde diyor ki bana ne oluyor da ee, cabbarlar zorba kimseler ve kibirlenen müstekbirler bana giriyor diye tartışlarında Allah Azze ve Celle cennete diyor ki sen benim rahmetimsin. Subhanallah Sen benim rahmetimsin. Hilediğim kişiye ee, seni, seni isabet ettiririm yani dilediğin kişiyi sana girdiririm cehenneme de sen de benim azabımsın dilediğin kişiyi sana isabet ettiririm yani sana girdiririm diyor ve her biri için yani cennet ve cehennem, cehennemden her biri için dolusu var diyor Allah'u Ekber nitekim Kur'an-ı Kerim'de le emle enne em, cehenneme minel ve vel nası ecma'i elbette cehennemi e, cinler ve insanlarla dolduracağım İşte bu hadis o ayet-i kerimeye muvaffuk ya da o ayet bu hadise şahit demek ki kardeşlerim cennet şu an mevcut aynı şekilde cehennemde ateşle de mevcut buna ta ki Resulullah resulatü döneminden beri bütün ee, İslam ehli, ümmet ittifak etmiştir. Bu hususta bir şek ve şüphe yok. Bugünkü ikinci konumuz cennetin kapıları hakkında. Cennetin kapıları. Allah Azze ve Celle Zümer suresi 73. ayet-i kerimede وَسِيغَ الْلَذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ ilal الْجَنَّةِ زُمَرًا Rablerinden korkan kimseler topluca Arkada kalma yok. Böyle dağılıp kaybolma da yok. Toplu bir vazette. Zümera. Topluca cennete sürülürler. Hatta izâ sonra cennete. Geldikleri zaman, cennetin o kapısına geldikleri zaman fütühat ezbabıha. Cennetin kapıları açılır diyor. O topluluğa karşı cennetin kapıları açılır. Ve kâle lehum hazanetuhâ. Oranın bekçisi, cennetin bekçisi, bekçisi var, cehennemin de bekçisi var. Oranın bekçisi der ki, selamun aleyküm tabetum, size selam olsun. Ben yani düşünün, bir yere veracaksınız, bir eve, bir köşke veya bir bahçeye veracaksınız. oranın daha kapısındaki bekçi, muhafız görevli, sizi hoş bir şekilde karşılayacak. Selam verecek, hemen buyur edecek. İnsan bundan etkilenmez mi? Daha girişte etkilenir. Oranın daha e, girmeden önce mükemmel bir yer olduğunu diller anlar. Kendisine ne kadar e, ikram ve hizmet e, ikram ve izzet yapılacağını, hizmet yapılacağını az çok söylenir. O yüzden oranın bekçileri selamun aleyküm tebetum siz hoş yaptınız, güzel yaptınız yani kalpleriniz güzel oldu. Allah'a itaatle Allah'ın e, Masiyetlerinden sakınarak, onun emirlerine itaat ederek, tıb tüm, siz güzel oldunuz, hoş oldunuz, tertemiz oldunuz. Feduhuluhâ Halidîn, ve oranın içine, cennete, devamlı olucularak, kalıcılar olarak, ölümsüz bir şekilde yani. Diğer bir ifadeyle, Halidîn, ölümsüz bir şekilde oraya girin derlerdi, oranın bekçileri. Aynı şekilde Ateş için içinde Hatta izâ caûha Fütuhat Cehenneme onlar da topluca sürülürler Oraya geldikleri zaman Cehennemin kapıları açılır diyor Demek ki cennetin kapıları var Cennetin kaç tane kapısı var Bu hususta Buhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği Sehl bin Sa'd Radıyallahu anh hasta rivayet ettiği bir hadiste Diyor ki cennetin sekiz kapısı vardır Sekiz tane kapısı var. Ve onlardan Reyyan diye isimlendirilen bir kapı vardır. Oradan oruçlular girecektir. Sufhan'ın. Oradan oruçlular, oruç tutan kimseler. Ve burada kastedilen elbette ki farz orucu, Ramazan orucunu tutacak adam. Ama bununla beraber biraz sonra gelecek hadiste biraz daha açıklığa kavuşuyor nafile oruç da kastediliyor kardeşlerim. O yüzden salihlerin şiarı nafile oruç tutmak. Bu önemli günlerde, teşvik edilen günlerde mutlaka orucu tutun. Özellikle de gençler masiyetlerden sakınmak için oruç tutsunlar. Yine Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği Ebu Hüreyre'den rivayet ettiği bir hadiste her kim Allah yolunda herhangi bir şeyi iki defa infak ederse o cennetin kapılarından çağırılır. Ey Abdullah, ey Allah'ın kulası kulu bu hayırdır şeklinde. Her kim e, namaz ehlinden ise işte burada açıklanıyor. Yani nafile namazlar kastedi. Elbette ki kişi farz namazlar kılacak ama ee, aynı zamanda nafile namaz diyorsa bol bol bu anladı diyor namaz ehlindense o namaz kapısından çağırıldı. Hani dedik ya 8 tane kapısı var diyor ee, namaz ehlindense namaz kapısından her kim cihad ehlindense cihad kapısından her kim sadaka ehlindense sadaka kapısından yani çokça sadaka veren kilise ise sadaka kapısından çağırılır her kimde oruç ehlindense, oruç tutanlardan ise o da <gülüyor> reyyan adlı kapıdan çağırır. İşte burada kast edilen bu hadiste biraz daha açık eee, nafile oruçları çok tutan kimse. Bir kere farz oruçlarından borcu olmayacak. Bol, bol nafile oruç tutacak. Ebu Bekir radıyallahu diyor ki, ey Allah'ın Resulü anam babam sana feda olsun. Anam babam sana feda olsun bu kapılardan çağrılan kimsenin üzerine veruret olan şeyler nedir? Bir kimse bu kapıların hepsinden çağrılabilir mi? Hepsinden de çağrılır mı? diye sorduğunda evet diyor. Seni o kimselerden olacağını umut ediyorum diyor. Allah, Allah. Niye biliyor musunuz? Ebu Bekir radıyallahu anh öyle bir öyle bir mübarek insan ki Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sonra en hayırlı insan. Bir gün aleyhissalatü vesselam diyor ki, bugün diyor kim oruç tuttu? Kim oruç oruçluydu? Kim oruç oruçlu sabahları? Ebu Bekir radıyallahu anh Bugün kim bir sadaka verdi? Ebu Bekir radıyallahu anh ben. Kim hastayı ziyaret etti? Ebu Bekir radıyallahu anh ben diyor. Kim bir cenazeyi teşviye etti, onu takip etti? Ebu Bekir radıyallahu anh ben diyor. Her kim bunları yaparsa her kimde bunların hepsi toplanırsa o cennetliktir diyor. La ilahe illallah Allah Azze ve Celle öyle kullarından olmayı nasip etsin diyor. Ve çok önemli ama çok basit çok kıymetli ganimet bir hadis bilmeyenleriniz bunu mutlaka okurasınız Müslüman sahihinde dua ettiği bir hadiste Ömer ibnul Khattab radıyallahu anh'tan her kim sizden ma minkum kum min ahadın yeter sizden kim bir abdest alır ve yine ev büyüz ve bu abdestini güzel yapar tam yaparsa sun eşhedü en la ilahe llāh waḥdatuhu la shurikla eşheden en Muhammedun abdu ve rasul bunu ders abdestten sonra eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü en Muhammedun ve rasul bu kadar herkes biliyor bunu herkes biliyor ama herkes yapıyor mu hepimiz yapıyor muyuz her kim bunu yaparsa bu duayı abdestten sonra yaparsa cennetin 8 kapısından hangisinden dilerse girer. La ilahe illallah bunu abdestten sonra mutlaka yapın kardeşim. Allah Azze ve Celle ve bize cennetin her bir kapısından sekiz kapısından sekizinden de çağrulmayı nasip et. Bize artık o kapılardan çağrıldığımızda dilediğimiz kapıdan varma, dilediğimiz kapıdan girme düşüyor. Allahü Teala bize o kimselerden, o salihlerden elir. Bizi ve sevdiklerimizi, zürriyetimizi, tüm Müslümanları Cennette bir arada buluşmayı, onlarla konuşmayı, onlarla orada selamlaşmayı nasırdır. Hadi ve Allahu alem ve sallallahu ala nebiyina Muhammed. Son duamızın elhamdülillahi <gülüyor> rabbil alamin.